Ya hala salatullahu'l-u'l-azim Müslümanlar Allah Azzele kurtarıcı haberleri ihtiva eden Kitabı Aziz'i Kelam-ı Kadimi Hazreti Kur'an'ın yeryüzünü teşrif ettiği ayın içerisinde kudellil muhtatîn ellezîne yu'minûne bil gaybi ve yutîmûne assalâte ve min mâ râzaknâhum yurfikûn görmediklerine Allah resûl Aleyhisselam'ın getirdikleriyle iman eden namazı ikramen eden Allah ekber edin Esselam-u verdiklerini dünyada kullarına infak eden insanlar için, muttakiler için kurtuluş rehberi olan Hazreti Kur'an'ın yeryüzünü teşrif ettiği ayın içerisindeyiz. Kudellilmuttakî. Bu sıfatların sahibini kurtarır Hazreti Kur'an. Sanki Hazreti Cebrail yeryüzüne yeni geliyor, Medine semalarında yer yüzüne Hazreti Cebrail'in inişini, kanat vuruşunu görüyor gibi Kur'an'ın tazeliğini hissediyoruz yer yüzünde. Ramazan Şerif'in manevi havasından istifade edilmek için programlarımızda değişikliklere gittiniz. Camilere geliyor, mukabele dinliyorsunuz. O <gülüyor> bile sakalum İmsak hemen öncesinde, seher vaktinde, seccadenizin üzerinde eğerlerinizi kaldırıp, kainatın sahibine, şu mübarek ayın bereketinden istifade edebilmek için yalvarıyor. Ona ihtica ediyorsunuz. Yani değiştirdiğiniz programlarınızla, orucunuzla, sabrınızla, sadakanızla, telavih namazlarınızla Rabbimizi arzuluyor. Ona ulaşabilmenin yollarını arıyoruz Ramazan-ı Şerif'in içerisinde. Şimdi iki hadisi şerifle Rabbimizi şu Ramazan-ı Şerif'te ibadetlerimizle ne kadar arzuluyor test edelim. Buyuruyor ki Temen Kuduruyorsanız, Rabbinize ulaşmak için namaz kuduruyor, oruç kuduruyor, sadaka veriyor, bütün ibadetinizi, ezkadınızı, evladınızı onun için yapıyorsanız. Belli ama, amel müsallihat olamayın Amel Rabbiniz için yaparken onun içerisine şirki bulaştırmayın. Efendimiz ve selam duruyorlar, birisi gelip soruyor, ya Resulallah ben falan yerde Allah için duruyorum, namaz kılıyorum, cehal ediyorum fakat gönlümden geçiyor, istiyorum ki ben bütün bunları yaparken birileri de beni görse deseler ki ne kadar güzel namaz kılıyor falan camide terahilleri ve eda ediyor her akşam evini karaya açıyor, onlara ikramlar bulunuyor. Seviyorum bunları ama insanlar da konuşsun bunu da istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselam cevap vermedi. Okuduğum ayetle Hazreti Cebrail yeryüzünü teşrif ettiler. Işte cevabı bu. Yaptığınız ibadetin içerisine, telalihinize, sadakanıza, orucunuza insanlar beni görsünler, anlayışını bulaştırmadıysanız Rabbimin huzurunda işte o zaman onu ibadet olarak bulacaksınız. Ubade bin Sami radıyallahu anh efendimizin yanına birisi geliyor. Diyor ki bana söyler misin? Şu adamın durumu haber verir misin? Buyur hangi adamdan soruyorsun deyince ubade çolu sahibi bir söze başlıyor. diyor ki, yüceli ve ibtari vüjeh ve Adamın birisi teravih duruyor, gece tenecik namazlarına kalkıyor. Bütün bunlardan Allah'ın rızasını istiyor. Fakat bir de bunların üzerine istiyor, kalbinden geçiyor ki insanlar benim namazımı görsün de konuşsunlar. Birisi var ki, Vayasunu, Vay İtari, Vay Cehalba, onu tutuyor. Ta imsaktan iftar'a kadar istiyor ki, oturduğu zaman, konuştuğu zaman insanlar onun orucundan bahsetsinler Sadaka yok da, kapalı bir yerde değil. İnsanlar kendini nerede görürler? İşte oralarda fakirleri alıyor. Gördüğü zaman millet şahit olsun. Millet konuşsun diye elini cebine sokup milletin gözü veriyor. Böyle bir adamın durumu ahirette ne olur diye sorduğu zaman Peygamberi gören Cebrail'in gelişine şahit olan Hazreti Ubade Allah Resulü Hanbel rivayet ediyor. Ağlıyor. Mesih'in bir köşesine çekilmiş. Hüngür hüngür ağlıyor. Gözünden yaşları boşalıyor. Diyorlar ki ma'yû ukiyken. Sen peygamberin ashabı. Onu görme devletine ulaşan, erişen büyük sahabi. Nedir seni ağlatan diye sordukları zaman. Allah Resulü'nün şu sözü buyuruyor ve konuşuyor. Şaddad bin Ercus buyuruyor ki: Efendi bizaley selam buyurmuş bu Şaddad ki: Ümmetimin şirkinden korkuyorum. Sahabe radıyallahu anhu hayret içerisinde soruyorlar: Ya Resulallah, eşriku ummatu ba'de? Senden sonra ümmetin nasıl şirk koşar? Onlar nasıl müşrik olur? Ne dedi ya sorduklarında Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bildiğiniz manada şirk koşmayacaklar. La yağbuduna, şamsan, valla tamran, valla ajran, valla watan. Onlar ne güneşe, ne aya, ne buta, ne de taşa ibadet edecekler. Fakat sadaka verirken, teravih kırarken, oruç tutarken, ibadet ederken, eskalında, evladında hisseyecekler ki insanlar bütün bu yaptıklarımızı görsünler görsünler de bizi takdir etsinler bunun için yapacaklar ve Rabbimin umurunda <gülüyor> amepler arz edilirken elleri boş kalacak bu insanları Kur'an'ın ayı Hz. Cebrail'in gelişinin sıcaklığını hissediyoruz Rabbimizi bizi arzuluyoruz sürgünler sürgünün dünyadan başkentler başkenti, Rabbim'in cennetine ulaşmanın anzusunu yaşıyoruz. Ona ulaştığımız zaman, Ramazan-ı Şerif'in, ayların, bu aylarda yaptığımız ibadetin, taatın, eskârın evladının huzur-i karşılığını bulabilmek için Allah Resulü buyuruyor, Hazreti Kur'an buyuruyor وَلَا bi بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ahada ibadetimizin içerisine şirk bulaştırmayın, insanların arzusunu bulaştırmayın, beni falanla görsün, filanla görsün düşüncesini sür çıkarır beni gönülden. Rabbimize yaklaşıyorsunuz. Her doğan sabahta, her öten kuşla, her akan suyla ölüme, Hazreti Mevla'ya büyük buluşmaya daha da yakınsınız. O yakınlığı Ramazan-ı Şerif'te hissedebilmek için kainatın sahibi Kur'an'ı inzal buyurdular ve yaşayın dediler. Sıcaklığını yaşayın, müahkanlığını yaşayın. Rabbim yaşayan